Açık radyo aslında bizler için büyük bir şans. Yani dinleyici için çok büyük bir şans. Bu kadar çok farklı müziği, bu kadar çok farklı konuyu, özellikle de yani çevre konusunda müzik konusunda bu kadar duyarlı olan bir farklılığı daha çok fazla daha dinlemek gerekiyor. Radyodan çok şey öğrendim. Evimin her yerinde bir defter var. Yazıyorum, yazıyorum, kitap yazıyorum, CD yazıyorum, onu yazıyorum, bunu yazıyorum. Ee, sizin e, çeşitli programlarınızdan notları alıyorum. Radyo öğrenmenin yolunda çok önemli bir araç. Burcu'yu tanımamla başladı ben... o bir aşk hikayesi... 99'da e, İstanbul'a geldim, 2000'de Burcu'yla tanıştım, ondan sonra Açık Hayde'yle tanışmış oldum. Ben e, daha önce programlarınıza konu olan e, çiftlerde de gördüm. Alaturka biraz Alafranga, biz de işte öyle bir aileyiz. Eşim daha modendir yani e, e, dinlediği müzikler, caz vesaire çok daha şeydir. Ben biraz daha Alaturk'a evet böyle kalıyorum. Ee, bak dedim. Bu işte, boşanma sebebi değil ama. Değil. Diyorsun. Kesinlikle ve e, çeşni yani. Ailenin içindeki çeşni Kainatın oluyor. tüm seslerini <gülüyor> açık <gülüyor> evet, aile. Açık bir aile. Aynen öyle. Hala şaşırabilen insanların radyosu. Yani hala çocukça bir masumiyetle ...gözleri kocaman açılarak hayret dolu bir şekilde nasıl oluyor da bu hala olabiliyor veyahut, e, ve şaşkınlığında yalnız olmamak e, bana iyi geliyor, bana teselli oluyor. Diğerlerinde olmayan e, bir, e, bir şey e, geliyor aklıma. Hmm. E, bir üstup geliyor. Tek kayıtlı programdı yani <gülüyor> sabah açılır bir numara 94 kız başka bir e, <gülüyor> frekans. Geçenle biraz önce bir başka dinleyicimizle konuşurken radyomda altı kanaldan biri kayıtlı olan demişti bizden ya demek beş radyo bizi paylaşıyorsunuz <gülüyor> Biz ha dedik. Senin. Yani tam da adı üstünde açık radyo ve sürekli evde radyo açık bizim. E, Mesela'nın iki tane kedimiz var. Bizim bir tane var. E, biz evden çıkarken, işe giderken sürekli radyo açık bırakıyorum ve kediler dinlesin diye. <gülüyor> evet. Onlar da yani on yıldır dinliyorlar. İy i̇yiler şu anda kediler? Ben oradan. İyiler, iyiler. <gülüyor> Başka radyoya geçildiği zaman yanlışlıkla kediler huzursuz oluyor. <gülüyor> Başka dinleyicileriniz de var yani. Hepimizin radyosu açık desteklerimizi bekliyoruz. Telefon numaramızı unutmayalım. 343 41 41 Sevgiler